Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmahal programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Birkaç bölümdür bir müminin hem kişisel olarak hem de toplumsal hayatında sıkça karşı karşılaştığı, bir takım işte kıyafetle ilgili olsun, resimle ilgili olsun, sanatla ilgili olsun, ee, bu tür e, konularla ilgili dini bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. En son bölümümüzde de e, İslam dininin genel anlamda sanata e, ve sanatla ilgili diğer konulara genel yaklaşımını, genel bakışını özetledikten sonra yine bir sanatla yakından ilgili olan ...heykel ve resim konusuyla ilgili dinimizin farklı kullanımlarına, farklı amaçlarına göre hükümlerini sizlere paylaşmaya çalışmıştık. Yine benzer bir konuyla bugün de devam etmeye çalışıyoruz. Bu son bölümlerimizde bildiğiniz gibi genel anlamda gündelik hayatımızla ilgili helal ve haramlarla, haramların çerçevesi, sınırları, hükümleriyle ilgili bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün de yani bu bölümümüzde de genel anlamda eğlenceler, oyunlar, işte sporlar, müsabakalarla, yarışmalarla ilgili yine kısaca dini bilgilerimizi, hükümlerimizi, ölçülerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. İstersen önce eğlence konusuyla başlamış olalım. Belki hepsinin ortak bir olgu olarak. Günlük dilimizde yani eğlence dediğimizde en kestirme, en basit ifadesiyle bir insanın neşeli ve hoşça vakit geçirmesini sağlayan, neşeli ve hoşça vakit geçirten her şey bu eğlence kapsamına girmektedir. Yani bunun içerisine çeşitli oyunlar girdiği gibi işte yarışmalar, müzik, musiki dinleme, sinema, folklor ve bir takım sportif faaliyetler bu kapsama girer. Yani tabii ki bunların... ...tamamen eğlence boyutu yoktur. Sanat boyutu da var... E, ...ya da başka boyutlar da var ama... ...aynı zamanda bunların eğlence boyutları da... ...söz konusudur. Ve yine biz biliyoruz ki... ...eğlence aslında insanın çocukluğundan... ölüme kadar devam eden bir faaliyettir. Çocukların oyunları... ...yani doğduktan belli bir noktaya geldikten sonra... ...bunların oyunları... ...aynı zamanda onlar için birer eğlence niteliğindedir. Yine her insan... işte ...yorgunluk atmak, e, dinlenmek... Ee, ve e, bu amaçla belli yerlere gitmek işte kırlara, ormanlara, denizlere, akarsulara bunların e, kenarlarına gidip e, piknik yapmak, etrafı gezmek yani bu şekilde e, hoşça e, vakit geçirmek, e, eğlenmek, dinlenmek e, bunların hepsi eğlence e, kapsamına girmiş oluyor. Mesela kimisi balık tutar, kimisi işte avla ilgilenir filan. Günümüzde tabi bu televizyon, internet çok yaygın bir olgu haline geldiği için yani eğlence insanların eğlence anlayışlarında da ciddi kırılmalar, ciddi değişikler söz konusu oldu. Yani bir takım televizyon programları hatta son zamanlarda televizyon programları bile geride kalmıştır. İşte internet, bilgisayar oyunları, internet tabanlı dijital oyunlar. Farklı tür ve nitelikteki işte sosyal medya mecraları. Bunların elbette ki bilgilenme, ilmi faaliyette bulunma boyutları da var ama aynı zamanda da dinlenme ve eğlenme, vakit geçirme boyutu da söz konusudur. İşte bunların hepsini aslında biz eğlence kapsamında değerlendirmiş oluruz. Dolayısıyla da bunlarla ilgili, ya madem ki bunlar insani eylemlerdir, her insani eylemin de yani bir şekilde dini açıdan bir değerinin, bir değer yargısının, bir hükmünün bulunduğu genel ilkesinden hareketle, bunlarla ilgili de bir takım e, ölçüler, bir takım ilkeler, ee, söz konusu e, olması doğaldır, tabidir tabii ki. Aslında burada e, genel bir yaklaşım olarak ölçülü olarak yapılan eğlenceler e, hem çalışmayı hem de e, ibadet e, yapmayı desteklediği için yani bu anlamda vücuda dinçlik, e, ruha, şek ve dinginlik kazandırdığı için aslında dinimize göre Bunları prensip olarak olumlu görmemiz gerekiyor. Zaten olumlu görülen eylemlerdendir. Nitekim Hazreti Ayşe Validemizin bir hadis-i şerifte aktardığına göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman tel'a denilen, tel'a adı verilen sulak yerlere çıkıp yani oralarda ...ruhunu dinlendirdiği olmuştur. Elbette biraz sonra belki örneklerini vereceğiz, detaylı olarak vereceğiz. Onun bir takım faaliyetlere, bir takım müsabakalara fiilen katıldığı ya da onları desteklediği, en azından izlediği yönünde... ...oldukça kaynaklarımızda oldukça bol malzeme bulunmaktadır. İşte bu genel, yani eğlenceyle ilgili bu kavramsal genel bilgileri verdikten sonra... Bu oyun ve eğlence kavramıyla yakından ilgili bir konu olarak spor ve musabakalar yani yarışmalara da kısaca değinmekte yarar var. Spor hepimizin bildiği gibi değerli izleyenler beden terbiyesi ve bunun yanında da aynı zamanda hoşça vakit geçirmeyi, eğlenceyi de kapsayan aslında çok kompleks bir kavramdır, bir olgudur. Hem çocuklar için hem de yetişkinler için çocukların sağlıklı gelişmesinde, yetişkin ve yaşlıların da aslında düzenli ve sağlıklı bir hayat sürmesinde sporun çok önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sayede yani bu spor sayesinde kişi hem bedenen güçlenir, hareket kabiliyeti kazanır hem de yani bununla beraber yani bu kabiliyetle beraber... ...daha sağlıklı, daha hızlı karar verme yeteneği de gelişmiş olur. Yani bu tür faaliyetler, sportif faaliyetler... ...aynı zamanda sağlıklı ve koruyucu hekimlik faaliyetiyle de beraber değerlendirilir. Bunlar üzerinde de olumlu bir etkisinin, katkısının olduğunu biliyoruz. Özellikle günümüzde insanların çoğu masa başında çalıştığı için... Ve hareketsiz bir hayat tarzı yürüttükleri için günümüzde bireysel hatta kolektif olarak spor yapmanın ve sağlık bilincinin geliştirilmesinin çok daha önemli bir hale geldiğini biliyoruz. Evet yani bireysel dedik, kolektif olarak dedik. Çünkü spor hem bireysel olarak yapılan hem de topluca, grup halinde kolektif olarak yapılabilen bir faaliyettir. Evet. Sporun özellikle hani birden fazla kişiyle sosyal bir aktivite olarak yapılması aynı zamanda bazı yarışmaları da beraberinde getirmektedir. Ve çoğu zaman da bunlar bazı yarışmalar yani müsabakalar şeklinde de gerçekleştirilmektedir. İşte futbolda olduğu gibi diğer başka bir takım yarışmalarda olduğu gibi. Bu çerçevede bizim fıkıh ilminde genel anlamda müsabaka deyimi kullanılıyor. Tabii bu müsabakalar yani bu yarışmalar ödüllü olabildiği gibi yani bir bedersiz bir karşılığı olmadan da e, gerçekleştirilmiş olabilir. Her ikisini ifade etmek üzere de bizim kaynaklarımızda genellikle müsabaka deyimi kullanılmış olur. Bu, e, bu açıklamalardan sonra yani bu kavramsal açıklamalardan sonra bu konuların e, dini fıkhi yönüne e, gelecek olursak aslında e, genel bir ilke olarak genel bir yaklaşım olarak ...dinimizde eğlence sadece amaçsızca harcanan bir vakit anlamına gelmiyor. Çünkü dinimizde meşru olarak gözüken eğlence türlerinin hemen hepsinde... ...ya bir spor yapma ya işte psikolojik olarak, ruhi olarak dinlenme, rahatlama... Ya da e, sağlıklı bir e, yaşam sürme gibi daha farklı bir amaçların, daha meşru amaçların bulunması gerekiyor. Yani sadece eğlenmek için eğlenme durumu söz konusu değil. İşte bu meşru gayeli e, eğlence e, hem ibadetlerimizde e, hem de e, diğer işlerimize e, katkısı olduğu için bunların dışında kalan vakitleri hem değerlendirmek hem de bunlara destek olduğu için e, bu tür meşru amaçlarla yapılan ibadetin aynı zamanda e, olumlu ve hatta hani nafile ibadet gibi de e, değerlendirildiği e, vakidir. Hani e, e, daha çok ibadet yapayım, daha daha sağlıklı olayım ki daha e, güzel işler yapabilirim. E, işlere muvaffak olayım e, diyerek dinlenmede bulunuyorsa eğlenmede bulunuyorsa bir kişi hani ameller niyetlere göredir hükmü gereğince bu konuda ayrıca bir sevap aldığını bile söyleyebiliriz. Yani bunun e, örnekliğini aslında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde sünnetinde e, görmüş oluyoruz. E, bunlarla ilgili örnekleri e, biraz sonra sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu eğlenme ve dinlenme hem insani bir, yani insani, fıtri, doğal bir olgudur. Ama aynı zamanda da yani toplumların ortak kültürlerini oluşturan, ortak kültürlerinin en önemli unsurunu oluşturan bir husustur. Çünkü her toplumda hepimizin de bildiği gibi, takdir edeceği gibi, ortak eğlenme, ortak neşe ve sevinç zamanları vardır. Ve buralarda ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir takım eğlence ve oyunlarda söz konusudur. Bu örneklere biz aslı saadette görüyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu belli zamanlarda eğlenmeyi ve dinlenmeyi de teşvik ettiğini bu kaynaklarımızdan öğrenmiş oluyoruz. Ee, mesela bunlar içerisinde işte evlilik merasimleri, işte düğünler, bayramlar, hacca gidiş ve geliş zamanları, yolculuklardan yani seferlerden dönüldüğü zamanki işte o coşkular, bir savaşta zafer kazanıldığında ya da işte sünnet düğünü gibi bir takım vesilelerden bu tür eğlenme ve oyun vesilelerini biz görebiliyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı alanlarda bizzat yarışa katıldığını, ayrıca, ayrıca kendisinin yarışlar düzenlediğini ve bu yarışlarda kazananlara da kendisinin bizzat ödüllendirdiğini de yine biz kaynaklarımızdan öğrenmiş oluyoruz. değerli izleyenler isterseniz hani bu konudaki dini bilgilerimizi ve asr-ı saadet'teki Orayla ilgili kültürümüzü, oradaki örnekleri tazelemek bakımından bakımında isterseniz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yapılan bir takım işte eğlence, spor ve müsabakalara kısaca değinmeye çalışalım. Bunlardan bir tanesi demiştik, evlilik merasimleridir. Yani düğünleri kastetmiş oluyoruz. Bildiğiniz gibi dinimiz, Nik, nikah akdine yani evlenmeye çok büyük bir önem atfediyor. Ve bunun da gizli saklı yapılmamasını, e, topluma duyurulmasını ve bu duyurmayı yaparken de yani bu önemli olayı e, kutlayarak bir neşe içerisinde, coşku içerisinde eğlenerek geçirmeye tabii ki meşru e, sınırları içerisinde eğlenerek geçirmeyi de tavsiye etmiştir. E, yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadislerinde e, nikahın ilan edilmesi gerektiğini, e, hatta buralarda ilanın da düğünlerde tefler e, eşliğinde, tefler çalınarak, şarkılar söylenerek yapılmasını ve mutlaka ve mutlaka az da olsa bir düğün ziyafeti yani bir düğün yemeğin verilmesini tavsiye ettiğini biliyoruz. Aslında her toplumda olduğu gibi aslı Saadet'te de, yani bu düğün eğlencelerinin merkezinde ziyafet vardır. E, Araplar e, bu düğün yemeğine velime adını e, verirler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani düğün yapmaya hazırlanan e, Abdurrahman bin Avfa, yani bir koyunla da olsa ziyafet ver buyurmuştur. Yani evlin velebişatin diyoruz. Bu da aslında yani bu düğün yemeğinin aynı zamanda sünnet niteliğinde olduğunu göstermiştir. Ve bizim İslam toplumlarında da tarih boyunca düğünlerde yemek vermek, ziyafet vermek... ...tabii herkes kendi gücüne göre, kendi imkanına göre... ...yani bir şekilde etrafa, konu komşuya, çevreye yemek vermek... ...bu şekilde bir düğün tertip etmeyi adet haline getirmişlerdir. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde... ...her kim düğün yemeğine davet edilirse davete icabet etsin, katılsın buyuruyor. Yani bu konuda da Müslümanların bu kolektif eğlence, kolektif neşe, sevinç bilincini de diri tutmalarının önemini de bu hadis-i şerif bize göstermiş oluyor. Bir başka önemli bir şey yani bu düğünlerle ilgili olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu düğünlerde belli meşru sınırlar içerisinde eğlenmeye büyük önem veriyor. Hem izin veriyor hem de bizzat kendisi de bu düğünlere katılarak, eşlik ederek bunu bunun önemini ortaya koymuş oluyor. Evet bu düğünle ilgili bu kısa bilgiler verdikten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yine topluca icra edilen bir başka eğlenme vesilesi, bir başka eğlenme zamanını da zamanını da Yine burada açıklamamız gerekiyor. O da bayramlardır. Bayramları biliyorsunuz Müslümanların iki önemli dini bayramı vardır. Daha önce namaz konusunu anlatırken, bayram namazı konusunu anlatırken bu bayramların Hazreti Peygamber tarafından bu ümmete nasıl bir şey olarak, nimet olarak, nasıl bir bağış olarak Allahu Teala tarafından verildiğini Hazreti Peygamber'in bu yöndeki ifadelerine aktarmıştık. Bunlar biliyorsunuz yani Ramazan bayramı ve kurban bayramlarıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu bayramlar hem topluca bayram namazı kılınmak şeklinde hem de bayramdan sonra işte böyle neşeyle, sevinçle, topluca bunu kutlamak şeklinde gerçekleştiriliyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bayram şenliklerine genç, yaşlı, çoluk, çocuk, bayan, erkek herkesin katılmasını herkesin katılmasına büyük önem veriyordu. Yani kadınların, yaşlıların kim varsa evde onların mutlaka namazgahlara gitmesini tavsiye ediyordu. Bu konularda e, talimatlarda bulunuyordu. E, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namaz için toplanılan e, yere e, hatta e, yani özel günlerinde olduğu için e, namaz kılamayan, hatta namaz kılamayan kadınların bile ...ayrı bir yer ayrılarak oralara gelmesini teşvik etmiştir. Yani böylece hiç kimsenin bu bayram coşkusundan, bu Müslümanların yani ortak sevincinden, neşesinden ayrı kalmasını, ayrı kalmamasını bu şekilde temin etmiştir. Hepinizin bildiği gibi yani bayramlarda bu adetler günümüze kadar devam ediyor. İnsanlar her toplumda işte en temiz, en güzel kıyafetlerini giyiyorlar. En güzel yönlerini ortaya çıkarıyorlar ve bu şekilde sevinçle, neşeyle, bir takım oyunlarla, bir takım e, uygulamalarla da bunu kutlamış oluyorlar. E, Hazreti Peygamber zamanında e, bu bayramlarda bir takım eğlenceler düzenlendiğini de e, görüyoruz. Ve günümüze kadar da bunların devam ettiğini görüyoruz. E, mesela işte Hazreti Ayşe validemizin aktardığı bir hadis-i şerife göre e, bir bayramda işte Habeşlilerin mescitte kılıç kalkan e, oynadıklarını e, oynadıklarını ve bunu Hz. Ayşe Validemizin bizzat Hz. Peygamberle beraber seyrettiklerini ve Hz. Peygamberin de onları teşvik ettiğini bize bildirmiş oluyor. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi arkadaşlarıyla şakalaşıyor. Yani bir tür bir mızrak oyunu oynayan bu arkadaşlarına da yani sahabenin arkadaşlarına da oynayın ey Erfide oğulları! Yahudiler sizin bu dininizde e, ...müsamaha olduğunu anlasınlar buyuruyor. Yani aslında bu çok önemli bir hadis-i şeriftir. İslam dini tamamen bir, e, bir ruhban gibi olmadığını... ...yani fıt, insanların fıtratına göre... ...onların yaratılışına göre... E, ...mubah e, çerçevede, mubah sınırları içerisinde... eğlenmenin de, dinlenmenin de... ...çok e, önemli, fıtri bir ihtiyaç ve olgu olduğunu da bu şekilde bize bildirmiş oluyor. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra... Bu e, asabı e, kiram da bu adetin devam ettirilmesini istiyorlar. E, yani bu bayramların aynen o dönemde olduğu gibi neşeyle e, geçirilmesi dileklerini ortaya koyuyorlar. Hatta e, ondan sonra biraz bayramların sönük geçtiğini, aynı neşenin, aynı heyecanın bulunmadığını gören bazı sahabiler, mesela bunlardan İyaz bin el-Eş'ari'nin, yani niçin işte Hz. Peygamber zamanında düzenlendiği gibi sizler de oyunlar düzenlenmiyorsunuz diyerek serzenişte bulunduğunu ve bayramların sönük geçmesini bu şekilde sitemle karşıladığını da yine biz rivayetlerden öğrenmiş oluyoruz. Bu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu tür işte evlilikle ilgili olsun, düğünlerle ilgili olsun, bayramlarla ilgili olsun bu tür eğlenme, dinlenme vesilelerin olduğunu görmüştük, gördük. Ama bunun yanında başka vesilelerle de yine bir takım eğlencelerin, bir takım oyunların tertip edildiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de spor müsabakalarıdır. İsterseniz biraz da onlardan bahsedelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, e, sporla ilgili de pek çok tavsiyelerinin ve teşviklerinin olduğunu görüyoruz Bir hadislerinde o e, Aslında her müminin hayırlı olduğunu e, ancak güçlü müminin zayıf müminden daha hayırlı olduğunu e, söylemiştir e, Çünkü yani bir insanın güçlü olması, Fizik ve irade bakımından da güç yani spor yapması yani kendi bir takım fiziki oyunlar oynaması onun bedeninin daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Fiziki bakımından güçlü olan kişilerin hani iradesi de güçlü olacaktır. Yani bu şekilde hem kendisini hem dinini hem de vatanını çok daha iyi savunması bu konuda çok daha güzel işler yapması mümkün hale gelecektir. Yani yaptığı işlere de daha sağlam yapması, hatta ibadetlerini bile yani bir erinmeden yüksün yüksürmeden daha bilinçli ve daha canlı dinamik olarak yapması mümkün hale gelecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu nedenle, hem bir takım sporların bir takım yarışmaların yapılmasını teşvik ediyor. Hem de daha önce de söylediğim gibi yani bunlara bizzat katılıyor. Hatta kendisi de yarışmalar düzenlemiş oluyor. Mesela kaynakların bildirdiğine göre Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemizle birlikte yani iki defa koşu yarışı yapmışlardır. Birincisinde Hazreti Ayşe validemiz bu yarışı kazanıyor. Ama ikincisinde e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, bu yarışı kazanmış oluyor. Yine e, cahiliye döneminde de e, özellikle birtakım takım panayılarda e, e, güreş müsabakalarının yapıldığını görüyoruz. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunlara bizzat iştirak ettiğini görüyoruz. Hatta rivayetlere göre o dönemde çok ünlü bir e, güreşçi var, pehlivan var adı da Rükane. Ee, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve şart koşuyor, ee, önce seninle güreş yapacağım, eğer güreşte sen beni yenersen ben de İslam'a gireceğim diye, yani bu şekilde İslam'a girişini de bu güreş şartına bağlamış oluyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla güreşe tutuşuyor, ve onu yeniyor. E, o da bu şekilde Müslüman oluyor. hani Bu da bir anekdot olarak, bir sporla ilgili bir şey olarak, not olarak e, aktarılan şeylerdendir. Bir başka yine Asr-ı Saadet'te düzenlenen yarışmalardan birisi de ve önemli yarışmalardan birisi de hatta günümüzde de önemini devam ettiren yarışmalardan birisi de okçuluk ve atıcılıktır. Hem cahiliyede hem de asr-ı saadette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde icra edilen yarışmalardan bir, tanesi, bir tanesidir bu. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu atış müsabakalarını yani ok atış müsabakalarını ve bununla beraber bu at yarışlarını meleklerin de hazır bulunduğu eğlenceler olarak nitelendirmiştir. Ee, yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir ayet-i kerime var biliyorsunuz. ve لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Yani elinizden geldiğince onlara karşı yani o düşmana karşı elinizden geldiğince kuvvet hazırlayın diyor bu ayet-i kerimede. Burada geçen kuvvet kelimesini e, Hazreti Peygamber ok atma e, şeklinde e, tefsir etmiştir. Bu da bizim yine sahih kaynaklarımızda yer almaktadır. Ancak burada yine Hazreti Peygamber'in önemli bir ilki olarak, bu ok atılırken, ok talimleri yapılırken, hedef tahtası olarak canlı hayvanların kullanılmasının kesin bir şekilde yasak olduğunu da ifade etmiştir. Bunu da burada belirtmekte yarar var. Bir başka şey yine asr saadette yaygın olarak kullanılan, ...ve düzenlenen bir başka yarışma da değerli izleyenler, at ve deve yarışlarıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, e, özel olarak yarış için e, at edinmiştir. Yani bu iş için hazırlanan e, bir takım atlar arasında da e, yarışlar düzenlemiştir. Ya, hem bunlar arasında yarış düzenlemiş hem de yük beygirleri arasında yarışlar e, düzenlemiştir. Yine aynı şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman deve yarışlarına da katıldığı ve hatta bu yarışmada da kendisinin uzun sürede birinci geldiği yine kaynaklarımızda rivayet edilmektedir. Benzer şekilde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzme sporunu da teşvik ettiğini görüyoruz bu sporun hem öğrenilmesini hem de öğretilmesini teşvik ediyor. Hatta değerli izleyenler, Hazreti Peygamber bir babanın evladına karşı vazifelerinin, e, yani vazifelerini saydığı, onları e, aktardığı yerlerde de, e, yani bunlardan birisinin helal rızıkla beslenme, işte onlara yazıyı öğretme, atıcılığı öğretme ve aynı zamanda da e, yüzmeyi burada sayarak, Yüzmeyi öğretme şeklinde e, ifade buyurmuştur. Biraz önce de belirttiğim gibi, yani bu örnekleri verdikten sonra, yani genel anlamda e, bazı şeyler söylemek gerekirse, e, bu yani bu belirttiğimiz e, hadisler e, ve bu rivayetler ve yine hadis ve siyer kaynaklarında yer alan diğer başka bazı bilgiler, rivayetler e, aynı şekilde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat bazı yarışmalara, bazı müsabakalara hem seyirci olarak hem de yarışmacı olarak katılması, özellikle de işte at, deve ve ok yarışmaları tertip etmesi ve bu kazananları, bu yarışmalarda kazananları da ödüllendirmesi bizim fıkıh, hem fıkıh bilginlerini hem de e, asıl saadetten itibaren bu işleri bizzat yerine getiren, yani bu yarışmaları düzenleyen, işte ok yarışmalarını, at deve yarışmalarını düzenleyenler için bir ilham e, kaynağı olmuştur. Ve özellikle de bunların bir takım işte, e, savaşlara hazırlık, cihada hazırlık olarak e, bir tür e, e, işte e, bir talim, e, bir eğitim amacı taşıdığında dikkate alarak, bunların teşvik edilmesi ve dinimizce de bunların meşru ve aynı, aynı zamanda da e, tavsiye edilmesi gereken müsabakalar olması yönünde bir anlayış ve kültürün ortaya e, çıkmasına da neden olmuştur. Değerli izleyenler, e, bu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemiyle ilgili Vermiş olduğumuz bu kısa bilgilerden, bu özlü bilgilerden sonra belki bunları da dikkate alarak hem eğlence ile ilgili hem bir takım oyunlar, sporlar ve müsabakalarla ilgili dini hükümleri bunların meşru sınırlarını ve bunların mübah ölçülerini ortaya koyacak. Bazı ilkeleri, ortak ilkeleri sizlere aktarmakta yarar vardır. İsterseniz bu konuyla ilgili bilgileri, bunları bir sonraki bölümümüzde sizlere aktarmaya devam edelim. Şimdilik burada kalalım. Bir sonraki bölümde yine bu ekranlarda beraber olmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla, afiyette kalın.